Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. 8:33 oldu saatimiz. Günaydın sevgili dinleyiciler Modern sabahlar devam ediyor. Ee, dün kaldığı yerden. Evet, dün kaldığı yerden bugün bıraktığımız yerden bayrağı devraldık ve tam gaz yayınımız devam ediyor. Bay tam gaz dedin. Ee, yani full gaz. Full günaydın gaz. sevgili dinleyiciler. E, Kaba bir hesapla bugün Dün 27'si değil mi Ayin evet, bugün 28, O zaman bugün 28'i e, Koca Nisan'ı da devirdik be Oktay Vallahi koca Nisan'ı da devirdik Hakikaten Bir şey Nisan'da kalmadı yani Nisan da bitti ne yapacağız 1 2 3 4 4 ayında sonuna geldik sevgili dinleyiciler 2015'e e, mesajımız ilk günden beri belli Bir artık 2015 artık Dileklerimiz yavaş yavaş yerine gelmeye Devam ediyor diyoruz Şöyle bir bakıyoruz bir arkadaşınız vardı. Yavru mu? Yavru. <gülüyor> ne oldu yavru ya? <gülüyor> biliyorsun yavru... E, yavru artık itiraz etti. <gülüyor> Takip edebildin mi dün polemikleri? Yok onu... De, Aa, abi, vallahi demedim Oktay. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde biliyorsun Cumhurbaşkanlığı ha, yavru oldu. Ha yavru vatan mı? Ha, evet evet. Bo, ne oldu? Yavru vatana bozulmuyor muymuş? Ee, vallahi Cumhurbaşkanı e, seçimleri oldu. İkinci turda e, onun işte... Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamalara böyle buradan bir şey geldi, bir tepki geldi falan. Hı. Biz kardeş olmak istiyoruz diye bir açıklaması vardı. Hı hı. Ana vatan, yavru vatan değil. Buradan bir tepki yani gelecek. ebeveynlik durumu yok. Bir ebeveyn çocuk ilişkisi Bir kardeşlik ilişki durumu yok. olması lazım. Bir kardeşlik durumu, kardeşimsin diyeceksin. Dendi falanlar filanlar. Ondan sonra telefonlar falan edilmiş tatlıya bağlanmış. Tatlıya bağlanmış. Siz bizim kardeşimizsiniz diyerek bitti mi yani tatlıya bağlanmış. Yok Ama şimdi tabi... iki tarafta öyle siz bizim yavrumuzsunuz diye anlıyor olabilir... Türkiye, Aha. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de yok diyorum. Kardeşiz falan filan diye öyle tatlıya bağlanmıştır. Ha, iki Hangi bir sorun açık açık konusularak çözülüyor ki? Ha, tabii ki. Ama güzel ya ben de açıkçası ülkeler arasında yavru ve ebeveyn ilişkisi olmasından ziyade bir kardeşlik ilişkisi olmasını tercih ederim. Çünkü ebeveynlik ilişkisinde biliyorsunuz biraz farklı oluyor. Evet doğru. Yani orada bir yani insan ebeveynine karşı gelmez şey olur, ayıp olur. Bir sürü şeyleri var, e, kriterleri var. Ama kardeşlik öyle mi ya? Kardeşlik de ayrı böyle eşit seviyede. Sonuçta ikisinin de bir kardeşlik durumu söz konusu. Değil mi canım? Aynen, aynen öyle. Aynen, aynen, abi, aynen öyle, yani aynen. Yani sen o, de şey mi diyorsun? O yüzden diyorsun? Lafı oraya getireceğim. Nerede senin yavru? Ee, benim yavru nerede? Vallahi bakıyorum. Yavrunun koltuğu boş. Ee, fıtık diyeceğim. Fıtık değil. Ee, efendime söyleyeceğim. Psikolojik diyeceğiz. Psikolojik, Psikolojik diyeceğiz. Değil. Vallahi bunun Şeyin arkasından konuşa konuşa konuşa konuşa en sonunda fıtık ettik. Vallahi billahi yani. Nazar mı değiyor, ne oluyor? olabilir onun rahatsızlığı. Evet, psikosomatik. psikosomatik bir rahatsızlık olabilir. Valla psikolojik bir rahatsızlığı olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Ama bunun bele yansıması bugünlerde had safhaya ulaştı. Biz de merak içerisindeyiz sevgili dinleyiciler. Bu arada ben yolda gelirken bir şey fark ettim. Ee, mini mini kardeşlerimizin hatta biraz büyük olan genç kardeşlerimizin elinde sürekli böyle bir şey gördüm ben bugün. Değişik değişik yerlerde. Ne? Yol güzergahımda olan değişik yerler. Yani aynı sınıfta olma ihtimali olmayan. Ee, öğrencilerden. Farklı mahallelerdeki tabii, çocuklardan Farklı mahallelerdeki genç kardeşlerimizden öğrenci kardeşlerimizden bahsediyorum. Hepsinin elinde şey var. Ödev. Ne ödevi? Ha. Dönem ödevi. Şey, şey Oktay dönem yani. ödevi. Tam o döneme mi geldik acaba? Tam geldik bugün tabii. Son teslim tarihi mi acaba? Evet yani böyle Milli Eğitim şey... Bakanlığı'nda fikstir. Böyle koca koca şeyler var. Sanki böyle bir maket yapmışlar. Ha, proje ödevidir. Maket yapmış, proje şey yapmış. ödevidir. Artık öyle projeler, projeler mi var tabii ya? Tabii tabii canım. Çocuklar genç yaştan itibaren başlıyorlar projelerine. Ben hatırlıyorum o yaşta ee, bunu da hiç kimseye anlatmadım. O yaşta yaptığım benim bir güneş tutulması proje'm vardı Fahir. Onu konuşmuştuk oktay biliyorsun. Hay Allah söylemiş miydi? Benim de gizli duy proje'm vardı biliyorsun. Valla ben onu e, gizli duy mu? E tabi. Sen e, tele kulak mıydın Fahir? Hayır tele kulak Ne? Ilk... ne... İlk böyle şey Temellerini enik mi attın? Neredeyse enigma cihazını temellerini atmıştım. Ama sen ne niyetle yaptın ne noktalara geldi? Valla öyle. Bak şöyle anlatayım sana hikayeyi. O zaman önce sen anlat sonra çünkü benim güneş tutulma hiçbir yerde anlatmadığım bir hikaye ondan bahsedin. Ya böyle şey yapıyorsun ne derler ona. Ee, çok basit de aslında bizim gizli duy diye bir şeyimiz var. Tamam. E, fen bilgisi. Ödevimiz var. Tamam. İşte iki tane işte istersen şekilleri, istersen başka şeyleri alttan telle birbirine bağlıyorsun. Üstte şekiller var. Mesela bir kutu yapmıştım ben ilk başta. Ondan sonra üstünde yuvarlak daire falan filan. Üçgen. İstersen Ondan... diye ödevi mi olur ya? Ya istersen değil. Öyle ya... yani herkesin ayrı ayrı yaptığı bir şeydi. Herkesin kendi kafasına göre. Ondan sonra... E i̇şte atıyorum yuvarlakla üçgeni alttan birbirine bağlıyorsun. Yuvarlak kimle kardeşmişti. Mesela yavru vatan. Yavru mu ya biz... kardeş mi onu mu anlıyorsun? Yani yavru mu kardeş mi onu anlıyorsun. İşte birinin üstüne pili koyuyorsun falan. Birinde lambalı şey var. He. Devre tamamlandığı zaman ışık yanıyor. Demek ki diyorsun burada yuvarlaklı üçgen kardeşmiş diyorsun. Gizli duyuyorsun böyle bir şey yapmıştık. He. Neyse ben bunu verdim. Çok da ben şu an bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çirkinde bir ödev olduğunu düşündüm. Sonra ben bunu attım kenara. Ödev verdin sonra sana teslim Ya ettiler, ödev verdim, notumuzu aldık. aldık. Sonra öğretmen dedi ki, sen dedi, o dedi, ödevini getir dedi. Ben de ben dedim getirmem, getirmem dedim. Onu dedi getireceksin öyle dedi. Anlatsa da, fay. <gülüyor> tamam ne şöyle anlatma. E getirdin mi tekrar? Ay, getir, attım çünkü ben onu. Baya böyle bir şey oldu. Ağzı yüzü de aldı. Öyle olunca da dedim ki bu projeyi böyle değil daha da geliştirerek vereyim diye. İnanılmaz bir proje yaptım. Yüz yılın buluşu. Vavyan mi? Vavyan. Bir taraftan o gizli duyu buluyorsun, diğer taraftan da birinin kapatma kapatma yetkisi mi var. Yok vallahi o zaman da işte böyle bir daha da projeyi geliştirip böyle dünya haritası üstünde bir şeyler yapmıştım. Hangi ülkenin adı neresidir falan diye. Dışarıda isimler e yazıyor. E sen başka proje götürmüştün öğretmenine? Evet başka proje götürmüştüm ama projeyi büyüterek götürdüğüm için çok büyük şey aldım. Sevap aldım büyük sevap aldım. Ama biri sanki şey gibi geldi Firebun'a şimdi yani seneler öncesini senin takdirlerini sorgulamak istemiyorum tabii ki aldığın buyurun. takdirleri de. Ee, yani bir tanesi böyle bir fen dalında evet. bir ödev gibi geliyor bana ben... bir tanesi coğrafya dalında Hayır, gibi bir şey geliyor. olur disiplinler arası orada coğrafyayı da işin içine kalktın. Ha orada da yanıyordu değil mi doğru? Orada... Tamam dayanıyor. tamam özür dilerim tamam ya tamam şimdi ben şey yaptım. Bu projem Hatırladım. hala sergilenmektedir. Nerede? MTA müzesinde mi? Vallahi bilmiyorum, bir yerde sergilendiğinden eminim yani. O kadar kalite bir e, projeydi. Dikmende, Türkan Sultan evinde mi? Yok canım, geri alamadık sen. Proje Aa, şu anda. Mi? Proje devlette hala. Ee, i̇şte benim yaptığım proje ise e, demonte gidiyordu Fahir okula. Demonte projeler. Demonte projelerdi biliyorsun benim projelerim vardı, onlardan biriydi. Neyi ee, seninkinde ne vardı? E, i̇şte Greyfurt, portakal, e, evet. limon. Vallahi iki o... tane de on numara şiş. O akşamında gitmiştir onlar. Öyle söyleyeyim Oktay. İki tane de on numara şiş. Tek bir şey var. Ben onu i̇lk yaparak başta götürmedim. Limon, i̇lk başta limon gitmiştir. Akşam kesin birisi salata malata falan yaparken limona ihtiyaç olmuştur. Sonra ertesi gün portakal gitmiştir. En son Greyford gitmiştir. Ayıcığım zaten biz onu yedik. Yedik mi? Tabii canım. E böyle projeyi. asıp yenen projeler çok güzel. Önce canım. portakal yendi. Sonra greyfurt en son limonla oynandı. Buna da zaten güneş tutulması denir biliyorsun. İşte çocuk olduğunuz için. Limonla biraz, biraz oynandı. Biraz yetişkin olsaydınız sıralama çok bambaşka noktaya gelir. Yani ben böyle bugünkü kadar gördüğüm kadar sokaklarda ödev götüren çocuk görmedim. Aman inşallah iyi notlar alırlar. Güzel güzel notçuklar alırlar. Hayırlı başarılar diliyoruz evet. kardeşlerimize. Allah zihin açıklığı versin diyoruz. Efendim 3 ee, kişiyiz yetişemiyoruz diyeceğiz ama 2 kişiyiz gerçekten yetişemiyoruz. Bir güzel şarkı ile devam edelim. Ondan sonra reklam falan derken tekrar beraber olalım. Nidesiniz? Tamam hay hay deriz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Der, sabah. Var. Ne güzel hazırlamışsın fay potpori. Ya vallahi böyle küçük potporiler arada dinlemek lazım. Özlüyor insan. Vallahi çok güzel hazırlamışsın. Sabah evet. mı hazırladın? Sabah hazırladım. Ya geldim erkenden çayı koydum. Çay koymadan önce hemen bir dedim bir potpori hazırlayayım dedim. Vallahi sıcak çok sıcak, güzel sıcak bir potpori hazırladım. dinleyicilerimize de umarım sevmişlerdir. Sıcacık geldi. Afiyet olsun. Şimdiden afiyet olsun. Dün hava güzel miydi? O kadar burada umutlu olduk bir şey de olduk falan filan. E, güzeldi ne işte vallahi. Ne yalan söyleyeyim. Akşama doğru bir hayal kırıklığı olmadı Yok yok bir hayal kırıklığı yok. Yani başka hayal kırıkları olmuştur ama havadan kaynaklı hayal kırıklığı yaşandığını ben zannetmiyorum. Tabii yani gönül ister ki hiçbir hayal kırıklığı olmasın ama ama maalesef ma hayat böyle bir şey değil mi? Yani onu da sabahtan öngörmek çok zor abi. <gülüyor> yani, yani hayat dediğimiz şey. şey hayat hayal kırıklıkları arasında yaşadığımız şeyleri biz ...hayatta biliyor muyuz zaten? Değil mi? O kırıntılar çok güzel değil bari. mi? Ee, çok güzel dedi. O değil mi? Çok güzel. Dedi. Vietnamlı 122 yaşındaki Nguyen Thai Tru Dünyanın en yaşlı insanı... Hayır, e... Habire bu yaşlı insan, dünyanın en yaşlı insanını konuşuyoruz. Rahatsız oluyorum. Biz konuştuğumuz zaman roketliyor gibi geliyor bana. vallahi bilmiyorum da ben burada bir adam var ona gıcık oldum. Niye? E, 123 yaşını görebilirse... 122 yaşında kendisi şu anda. Tamam. Ee, kayıtlara geçmiş dünyanın en yaşlı insanın rekorunu kıracak. Tamam. Moldovalı bir iş adamı da Dimitri Bey eğer 123 yaşına basarsa bu hanımefendi kendisine 1 milyon dolar vereceğim dedi. Ne pis herifmiş ya. Valla hakikaten pis herif ya. Yemin ediyorum yani ayıp. Her şeyden önce ayıp. Bilmiyorum niye öyle bir şey yapmış? kesin göremezdi herhalde. motive etmek için mi? Yani motivasyonla ne, ne, ne? yaş görme bilmiyorum oluyor mu o yani kendisinin zaten 122 yıllık sağlam bir motivasyonu var. Yani öyle bir şey var. Ukraynalı iş adamı dedin değil mi? Evet Ukraynalı Moldovalı. Moldovalı dedin. Moldovalı, Moldovalı da... iş adamı da demiş ki 123 yaşını görürse 1 milyon dolar vereceğim. 124'ü görürse 5 milyon dolar vereceğim. Hadi canım bir de öyle. E, öyle. Rakam giderek artıyor. İnşallah falan filan var mı acaba Moldovalı? Valla kadıncağız da şey de, Ulan ben sana soracağım demiş. Seni var ya donuna kadar alacağım demiş Hı. Moldovalı iş adamına. Durup dururken iflas edecek adam. Ya yani. durup dururken iflas etsin. Böyle adam iflas etsin ya. O zaman uzun ömürlü olsun inşallah diyelim. Ya bir de yani diye ve... Vietnamlı İnşallah Allah, Allah uzun, uzun ömürler versin. Yani ne demek ya? Kesin göremez diye bak girdiği şeye bak. Kesin o başka yerlerde iddiaya ve, falan da girmiştir o Moldovalı iş kesin göremez adamı. diye bir şey yapmamıştır ya. Öyle o Moldovalı iş adamı kesin birileriyle iddiaya girmiştir. Bunlar arkadaş çevresinde alkollü ortamlarda iddiaya girmiştir Oktay. Hadi ya. Valla giremez oğlum valla girerse kesin mesela 5 milyon dolar diye oradan 1 milyon dolarını. Onun kesin alacağı bir 5 milyon dolar vardır. Ha, aynı tip, aynı yönde iddia yap. Aynı yönde iddia Yani görebilirse ben vereceğim falan. Valla ya da çetrefilli iddia vardır. Başkasıyla iddiaya girmiştir ben göremezse diye böyle şeye giriyorum diye. Hayır valla milyardar, milyardar. Milyardar olasın. Milyardar olacak adamsın ya. Yok yani bu zihniyete karşıyız ya. Ben olsam ama yaş... Hayır nasıl çözdün ama tıkır tıkır çözdüm valla. Adamın mı? yıllardır kurduğu planı tıkır tıkır. Burada Türkiye'de ayıp ya, ayıp. Ankara'dan çözdün yani. Ayıp. Vallahi çok ayıp. Çok ayıplıyorum. Buradan Bunlar nasıl tanışmışlar? Nasıl şey olmuş? Tanışmıyorlar he? zaten. E nereden? bunu? Bu adam dünyanın en yaşlı insanları listesini bana haftada bir, pazartesi günleri saat ikide masama istiyorum mu diyor? Ne geliyor işte bize de geliyor. Oktay sana da gelir. Biraz paran olursa daha çabuk gelir hatta öyle söyleyeyim. Nasıl? Parası olan adama gelir mi? Böyle Gazeteye şey? çıkmadan erkenden alırsın. <gülüyor> sıcak sıcak. İyivah. Yani burada her şeyde söylediğimiz gibi. Dünyanın en yaşlı ins Dünyanın en yaşlı insanı dedin değil mi o kadına? Evet o en Dünyalı yaşlı ha hanımefendi. Nigyan T. Tru. Biraz e, o Din zaman elinde tutmasını umuyoruz. O İnşallah. O rekoru. Valla 3-5 sene o Dimitri Bey'den şöyle bir temiz bir 10-20 milyon dolar. E, Madem vereceksin ver şimdi kadıncağın zaten dünyanın en yaşlı insanı. 123'e girerse değil niye şey yapıyorsun. Ver bari 1 milyon doları öyle kafasına göre harcasın. Ya da en azından bir, bir, bir miktar ver de bir şey olsun. Yani değil mi? Madem öyle, Bayern yaşlı insanların üzerinden Aynen bir daha kuruyorsun. Karada da e, otoyol e, bulundu. 115 ila 117 milyon e, yıl öncesine ait bir e, otoyol. O o Hı -hı. Ama mi? ne otoyolu? Böyle bildiğin arabalar, duble yollar falan filan geçmiyor oradan. Neyler geçiyor Oktay Bey? Dinozor efendim. Dinozor demiş. yolu. Dinozor yolu. E, Aa bulundu. şey, patika. Patika olur dinozor mu dinozor patikası? Pat Ay gerçi bak şimdi dinozor patikası deyince tabii büyüdü. Patika büyüdü. deyince aklıma yine küçük bir şey geliyor çünkü. Yok canım eğer küçük bir hayvan geçiyorsa atıyorum. Davşan geçiyorsa davşan patikası, köpek geçiyorsa köpek patikası, dinozor geçiyorsa dinozor patikası. Bu... Ve nereye çıkıyor bu yol? Denizlere mi? Hayır Atatürk Orman Çiftliği'ne. Oraya çıktığı zamanda orada dinozor heykeliyle şahlanıyor. Dinozor heykeli daha konmadı ama e, şahlanacak. Konacak. Şahlanacak. Kanada'dan Ankara'ya bir sevgi yolu. Oradan oraya geliyormuş zaten. Tabii. Nasıl İpek yolu var? Eskiden tabii karalar falan durumları biraz daha farklıydı. Kanada o kadar uzak olmayabilir eskiden bize. Tabii canım şimdi yani... Belki iç içeydik abi. Şimdi. şimdi bayağı uzak oldu. Şimdi uzak oldu. Yaptığı açıklamada e, ne merkezi? Paleontoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Rich McCree. E, demiş ki dinozor otoyolu bulduk efendim demiş. Dünyadaki en ya büyük dinozor... dinozor meraklısıymışız ya. Dinozor deyince bak aklıma hep kötü kötü şeyler geliyor. Dinozor yumurtası geliyor. Falanlar geliyor, filanlar geliyor. O Başka ne kötü, geliyor olabilir? Çok kötü bir şey değil de bir iki şey kötü şey var. Var. Dinozorla ilgili bir şey var. İki şey var kötü. Evet. Bir tanesi kötü değil. Bir organ. Bir organ. Bir tanesi bir de... Bir tanesi de yine insandan bir parça aslında. Bir parça. Evet. Aynı şeyler düşünüyoruz aynı, değil mi? Aynı Bak. şeyleri düşünüyoruz. Onlardan hiç bahsetmemiş bilim insanı. Ee, bu merkezin başkanı daha doğrusu. Ee, bir göle, gölün yakınında 3 futbol sahası büyüklüğündeki bir kayalık. E, alandan bahsediyoruz demiş e, ayak izlerini bulduk demiş etobur ve otobur dinozorlara ait e, bu ayak izleri e, başka hayvanlarda var ama mesela bazı diğer hayvanların ayak izleri bir yerlerde kesiliyor, kesiliyor. demiş ne, e, tam, nerede kesiliyor tam, tam daha suya adım, gele, suya gelemeden kesiliyor tabi tam adımını atarken hop ne oluyor dinozor onu alıyor eğer bir ot, etobursa hmm, bu etobur dinozorlarla otobur dinozorlar birbirini yiyordu değil mi? Yani, Valla oktay etoburlar... şöyle bir bakıyorum. Ee, şöyle dünyaya şu anda bir bakıyorum. Şu andaki gözlemlerimle bakıyorum. Yes. Bir Peki böyle hayvan var mı şu anda He? dünyada? yani Bir kısmı etobur bir kısmı otobur olan hayvan. Ne demek o? Ne demek istediğin? Hem etobur hem otobur mu? Hayır öyle değil işte. Mesela dinozorlar bir kısmı etobur bir kısmı otobur ya. Evet. Böyle hayvan var mı? Mesela aynı hayvan ama bir grup etobur, eto bir grup otobur. Ya canım sen onlara şey dendiğine bakma. Biraz öyle şeyli oldukları yani için. Tabii ki münferit, vejetaryen olan mesela bir e, timsahtan bahsetmiyorum. Ha, yani genel, genel olması lazım. Bunun. Ha, anladım. Mesela aslan var diyelim ha, bir aslan tane. Aslan abi. bir tanesi etobur, bir tanesi, bir tanesi ise otobur. mesela şey yiyor işte bakliyat üzerine. Ama biliyoruz otobur Güzel aslan Güzel bir mercimek yok. salata kinoa kinoalı <gülüyor> <gülüyor> salata yiyor falan. Yok. Evet veya bir orada millet şeyi kovalıyor antilopu kovalarken bu burada oturmuş ben efendim ineklerle kino e, salatasını yiyor ineklerle haşır neşir olup e, peynir olarak yemeyi tercih ederim diyen yani aslan mesela evet. onlar da yine müferit Münferit. yani yok. biliyoruz yok. Ki benim tipim kadarıyla yok. öyle bir şey yok ama yok, dinozorlara zaten dinozor denmesinin sebebi onların tipinin alayının böyle bir şey o bir tanımlama diye düşün. Ha, Sibel Hanım'dan cevap geldi valla. Ne diyor? Ayılar ve pandalar demiş. Ayıların bir kısmı etobur, bir kısmı otobur. Ha pandalar otobur. Valla ver olsan İskender'i ver ee, pandaya bak bakalım. O kolüptüsle hayat mı geçer diye şey kamışıyla ne derler ona? Şeker kamışıyla. Hattır otur yerler ya Allah hmm, Demek ki gerçi ayılar ve pandalar da bana buldukları zaman yiyorlar gibi geliyor E bulursa yer tabi canım Ama işte öyle değilmiş ha, Dinozor tabi ki Bulsa da yemiyor dönüyor gidiyor otunu yiyor mesela otobur dinozor e, Ama şimdi şey gibi düşün Oktay onların ne? hepsine dinozor deniyor da onlar aslında farklı türler Farklı türler değil, farklı değil mi? Farklı türler Biz uzaktan tabi buradan uzaktan bilmem, kaç milyon yıl önce diyoruz. bir bir konuşuyoruz Aynen öyle ve bütün dinozorlardan da özür diliyoruz bir yanlışımız olduysa. Çünkü her an geri dönebilirler faiz. Vallahi inşallah da dönerler. İnşallah İster dönerler. İster misin öyle? Vallahi isterim. Bir istira olsa dinozor istirası mı istersin uzaylı istirası mı? Abi şimdi ikisinin de ayrı yeri var bende. Ama ben şimdi hem uzaylıya açım hem dinozora açım yani. Tahmin ediyordum bu cevabı Bence ve... bir istira olursa ikisinin birden olsun. Hadi canım. Aşağıdan dinozorlar yukarıdan uzaylılar alttan üstten. İkisi de insan olma mı çalışıyor? İkisi de bize çalışıyor. Aman onlar yeter, bir süre birbirine... çalıştığımız yeter evrende biraz bize çalışsın. Onlar bir süre sonra birbirlerine dalarlar ya. Ya dalarsa dalsın sana ne uzaylıyla dinozor birbirine dalıyor ama önce bize dalsınlar. E dur dururken be, bizim olduğumuz yerde niye dalıyorlar? Gitsin başka yerde dalsınlar birbirlerine de. Ha ama kardeşlik içinde yaşayacaklarsa buyursunlar gelsinler. Hayır canım ama tam biz sanki çok güzel kardeşlik içinde yaşıyoruz her şeyi bitirdik de dinozorla uzaylı kaldın. Öyle de ona da fik, fik yapıyoruz canım. Ya, tamam ona da fik fik benim niyetim önce dinozorlarla uzaylılar direkt önce bize dalsınlar. Ondan sonra birbirlerine ne yapıyorlarsa yapsınlar. Anladım ben seninle anladım. Hayır. <gülüyor> Şöyle bir insanlığa sağlam bir musibet lazım diye düşünüyorum Oktay. O zaman e, bir Beatles mı çalsan acaba? Hayır. Bir Beatles çalayım. Hayırdır sabah sabah Beatles mı çekti canım? Dün biliyorsun bir gazetede e, Birleşik Haziran Hareketi'nin 1 Mayıs için e, kullandığı şeyde fotoğrafta Beatles'ı kullanmıştı. Hı -hı. E, i̇şte e, Taksim'e çağıran provokasyon için Taksim'e çağıran gençler bunlar diyerek Beatles'ı İlk defa Beatles'ın da haberi yok. Yani Paul McCartney'nin falan da haberi yoktur bundan. Oktay Bey bir şey soracağım. Böyle ee, öyle şey yapıldı. Üniformalı lise öğrencileri diye ifade edildi. O yüzden bir Beatles'ı şey yapmak lazım. Faiz. Ah çalmak de, lazım. The diye başla de, bakayım. The diye başlayacağım yoksa e, başlayamayacağım zaten. The diye başla. The Beatles hmm. diye. The Beatles. Bakalım neymiş. Ne nasıl? zaman geliyor bu dı bunun başına Oktay? Ne zaman ne zaman mı geliyor? Hı hı. E, belirli durumlarda geliyor. Ne istiyorsun? Hmm. Hmm. Oktay, ne var? Çok var mı? Vallahi var, istediğin kadar. Lucy bütün... in the Sky with Diamonds olsun. Lucy olan. mi? Oo, şimdi bana var ya iş çıkardı nokta Hakikaten bana iş çıkardın, bana Oradan iş çıkardın. Bak i̇şte ya, en en uzun sözleri olan şarkılı diye. E, vallahi. Açtığımda. Yok e, mu? Vallahi bir saniye ya. Diamonds. Diamonds diyorum. Diamonds de yaz. Diamonds de Diamonds değil onun adı. Lucy in the sky değil mi? Lucy hop. Al sana. Lucy Al. in the sky. Yaz. Al bakalım sana. Al. Gel. Al bakalım. Evet. Al sana canın çekti. Aha. Lucy in the sky. Al güzel başlayalım saat 9'a Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Şarkının la bir kere dinledik zaten gerisinde hmm, neredeyse aynısı. Yalan, yalan. Aynı. yalan olan evet. <gülüyor> Buyursunlar efendim. Esprilerle, şakalarla dolu bir 28 Nisan salı sabahında birlikteyiz. Günaydın beliteriz. de ayol bir günaydın de. Ben hiç onu seslenemiyorum. Sanki ilk, i̇lk yarısında programın sessiz kalmış gibi. Aynen kaldığın yerden devam ediyorsun yani. Hmm. O zaman benim bu kez sorum Fahir sana olacak. <gülüyor> bu sefer. Sor bakalım bu, Bugün sorduğum sorulardan bu sefer e, sana yöneltmek istiyorum. Majesteleri mi deniyor Federer'e? Federer'e tabi canım majesteleri. Ro Roger Federer'e majesteleri mi deniyor tabii. tenis dünyasında? Bugüne kadar hep sustum ama Federer konusu açılınca ben konuşacağım. Federer'e majesteleri denir. E, majesteleri bence denmesi lazım yani. Hmm. Çünkü nasıl Türkiye'de herkese başkan deniyor? Ha, yani Orada bu da majeste. o da tenisin majesteleri. Majeste diye çağırıyorlar zaten Federer'i herkese her, bizde her diye bir şey var orada her yerde de majeste her yerde öyle de söyleniyor ben ilk defa duydum. majesteleri Türkiye'yi sevdi diye bugün e, uzun uzun haberler var kendisi hakkında biliyorsunuz İstanbul Cup için Türkiye başka geldi. majeste demişler mi dememişler Dememiş. o zaman galiba demiyorlar <gülüyor> dememişler e, İstanbul Cup'ta mücadele edecek e, Roger Federer yarınki ilk maçı öncesinde Ne dün... Roger deniyor ya Roger değil mi son onun? Roger mı Roger? ne bileyim İsviçre Vatandaşı değil mi bu? Ya Biz Roger ya. ya. Roger, Roger. Benim adım Roger. Keyfin gıcır. Gıcır. Tamam, Kapımı vursan acır diye çok güzel tekerlemesi var oğlum. Ve raketle böyle kafasına vuruyor. Evet, vuruyor. Evet. Çok raketli olmasından. Halbuki bozulur. Kafasına hem raket raket değil, bozulur. O pahalı raket. Hem raketler kafasına çarpıyor hem top çarpıyor. O kadar maç etmiş adam. Maç etmek. E, sonuçta kafasına bir sürü top gelmiştir. Tenis çok gergin birisi bu zaten. Gergin tabii yani. canım. Sert, sert atıyorlar gibi bir de bu toplarım. federer şeydi. Orada bir İstanbul kap varmış. Oradan paramızı alıyoruz. Ondan sonra Atina kap var. Oradan gider alırız diye. Tıkır tıkır işini görüyor değil mi Maşallah var canım. Yani yaşlı kurt. Gerçi yaşlı kurt dediğimiz de gencecik adam aslında. O federer katılıyorsa başka bir de kaç yaşında? 33 35. Başkanın 35'ten bir gram yukarıda değildir yani. 33 34 yani. diyebilir. Evet. Kupayı alma şansı var mı? Var tabii hiç popüler şansı yok doğru federerden bilemiyorum <gülüyor> belki ben kazanı daha önce hiç gitmediğiniz bir ülkede bu kadar popüler olduğunuzu görmek mutluluk verici çok mutluyum demiş ee, ne zaman hiç gitmediği istiyorum? bütün ülkelerde bunu söylüyordur bir hay benim akılsız başım diyordur ya daha önce geleydim gollarımı açaydım gitme diyeydim ee, ondan sonra basın toplantısı yapmış sonra e, Boğaz kenarında kurulan minik tenis kortunda 14 yaşındaki milli tenisçi Baran Cengiz'le bir e, maç yapmış e niye şey, heh, onu diyecek Boğaz Köprüsü'nü kapatsalardı dur işte geliyorum Ha, yap, Geliyor sakin. yavaş yavaş heyecan yapmayın sakin olun çünkü bizim en büyük esbirimiz biliyorsun neyimiz varsa hemen hepsini Boğaz Köprüsü'nde mesela futbolcu geldi op çıkar Boğaz Köprüsüne Boğaz Köprüsü Köp, Köprü galiba şey olmamış izin alınamamış Köprü için <gülüyor> neden al izin alıyorsun onu ne bileyim belediyeden bir şeyden belediyeden falan bu bir, bir yerden bir şeyler alman lazım Faiz alamamışlar onun için hemen e, otelin yanındaki o şeyde deniz kenarında oraya bir şey kurmuşlar. Deniz kenarında. Orasını, ağırında, e, Baran Cengiz de e, genç sporcu Baran Cengiz de bir gösterim maçı yaptıktan sonra son vuruşunu serin sulara doğru çakış. <gülüyor> Boğazın serin suları diyorsun, ne diyorsun, diyorsun, Ama orada köprüde yapsın çünkü orada bir şey var. Asya'dan Avrupa'ya <gülüyor> bir iş Zaten yetiştirmeye çalışmış herhalde de yetişmemiş. Onu kastlı. <gülüyor> Yetiş, bütün gece çalışmış. Benim tahminlerime göre ya, mı? yorgun görünüyor. Ondan sonra sabah basın toplantısını yaptıktan sonra da en son denemesini yapmış ama hmm, geçmemiş. Olmaz, olmaz Oktay. Ol olmaz. Nehir zannettim ben burayı demiş. Nehir değil ya bu deniz ya. Abi öğrenemediniz şunu falan diye Bak azarlamışlar. Tamam. Evet ama şimdi gidiyor gidiyor işte Paris'te görüyor. Sen nehrini görüyor. Yok Londra'ya gidiyor Thames nehrini görüyor. Efendime söyleyeyim bir yer daha söyleyin. Mesela şeye gidiyor. Bu kız, da Eskişehir'e gidiyor. Eskişehir'e gidiyor efendim. O e, çayını, çayını görüyor. Bu da peşte mesela. Bu da peşte. Gidiyor. Bu da görüyor. Peşte, peşte görüyor. görüyor. Aradan ne geçiyor? Nehir geçiyor. Nehir. Hep bunların arasından nehir geçiyor. Evet. Ama işte burası öyle değil. Burası başka. Ondan sonra çakmış şeyi servisini. Evet. Ondan sonra da dönmüş herkes alkışlarken falan e, yanlış gitti demiş. <gülüyor> Bulgar raket e, Grigor Dimitrov e, çok başarılı bir tenisçi demiş. Ee, turnuvaya katılan diğer bir... Abi Bulgaristan mı zannetti acaba? Ne bileyim herhalde konu değişsin diye mi öyle dedi? Onu da bilmiyorum yetiştiremedi ya. Ama olsun ülkemize kaç kere geliyor Federer? Gırh. 40, 40 yılda bir geliyor o da ilk e, defa bize geldi, de geldi. Bundan sonra şey yapar ya. yol yapar. Bayağı, bundan bayağı, sonra valla, yapar. Sadece bu kadar mı tenis dünyasından? Hayır, hayır. hayır. Özellikle tenis sever dinleyicilerimizi radyo başına bekliyoruz. 29 sezonunda başlayacak bir biliyorsunuz festival var. Tenis festivali. Festival. İstanbul ikinci tenis festivali mi? Festival havasında bir şeyler var. Villa kapma. Gelinlik. Hayır. Wimbledon. Wimbledon. ya. Ha, pardon ya. 29. Aynı döneme denk geliyor ya ondan hep karıştırıyorum oktay. Hülya Kap dedin değil mi? Hülya Kap Öyle bir şey işte Hülya Avşar'ın... Hülya Kap bu sene Ankara'da yapılır mı? ister misiniz? İster misiniz? Anna! 29 Haziran 12 Temmuz tarihleri arasında düzenleyecek turnuva da yeni bir kural geldi. Selfie çekmek yasak. Ney? Wimbledon'da. Neydi? Wimbledon'da selfie yasak mı? Maalesef, seyirciler arasında mı? Seyirci... Tabii canım seyirciler arasında. Ha, oyuncular Çubuk... çekiyorsa? özel çubukla. Çubukla selfie çekmek nine demişler. Efendim burası Wimbledon yalnız. No demişler. Vimbirdında çubuk olmaz demiş adam. Vallahi niye çubukları insanlar şimdi çubukları oralarında buralarında zaten içeriye gizlice sokmaya çalışacaklar. Galiba Türkiye'de çok yaygın değil ya bu her yerde bu çubukla ilgili haber duyduğumuza göre başka yerler çubuksuz dolaşmıyor. Yaygın çalım ülkemizde de yaygın ya. Ülkemizde de ben iki defa dükkan yaygın. defa dükkanda gördüm ya. Yani hala insanlar manuel kendi kolları ne kadar uzunsa o kadar net fotoğraf çekiyorlar. Çubuğun izleyicilerin seyir zevkini koruyabilmek ve saldırı aleti olarak kullanabilmesi ihtimaline karşı yasakladık arkadaşlar. Ama tenis çünkü hep olaylar çıkıyor hatırlıyorsunuz değil mi? O Wimbledon'da, yani fanatik yalnız, tenis taraftarları oldu böyle. yalnız daha önceden. Bir iyi adamın iyi, iyi. daha önceden beyaz pantolonunda şey olmuştu. Hafazan Allah, Fahir. Hakemi yani, bir dürtse arkadan hakem zaten küçücük sandalyede oturuyor. Çay kaşıklarını atmışlardı birbirlerine. Yok, var daha önce. Wimbledon'da tenis. ne olay ya? Tenis <gülüyor> camiasında ben bugüne kadar sahada bile olmadı. sahada e, oyuncuyu. O ünlü raketlerden bir tanesini. O fanatik seyirci mi şey yaptı? Evet. O çayım çok koyu geldi lanet olsun diye. Orada hemen çay kaşığını bıçağa döndürüp orada bir şey oldu. Öyle Çak... bir hadiseler Çin oldu ya. seyircisi ne yapacak? Bıçak ya? serbestti Wimbledon'da o tarihe kadar. Ondan sonra evet, bıçakla, bıçakla beraber da... selfie çubuğu saklandı. Evet meyve bıçağıydı. Hakemlerin oturduğu, oturduğu yani niye daha konforlu hale getirilmiyor teniste ya? Konforlu oktay. Ne konforlu ya küçücük şey adam böyle duruyor. E, gölgelik şeyin e, göl göl göl olabilir de oradan bir inmeye bazen iniyor gidiyor bakıyor ya topun düştüğü yere sıkıcı bir şey diyor adam asansör mü istiyorsun? To hayır biraz daha böyle berjer tipi bir şey yapsalar yine yüksek olsun Oktar yüksek olmasını anlıyorum sıkıcı bir şey seyrediyor dalar gider orada rahat olursa ha, sen ondan mı diyorsun? Tabii canım ya, tık, tık, güneşin tık, altındasın tık, tık, zaten o zaman iki kişi olsun Değişmeli yani mi? değişmeli ha. Bir 15 dakika biri seyretsin, bir 15. Dakika. Sonuçta bu da iş yani. Ondan para bir bir kazanmıyorlar. Süre çizgi hakemi adamlar. var Oktay. Boş versen yani adam yani işini yapıyor bırak. Şöyle elleri dizlerinde olanlar mı çizgi hakemi? Ha yani evet. Onlar belli elleri... ağrıyanlar da olabilir. Aa <gülüyor> <gülüyor> şey yapanlar evet. top gelince şöyle fışt yapanlar evet. kayanlar sağdan, sağa sola sağdan soldan ha ha, aynen abi aynen. ne güzel kayıyorlar onlar ya bir sürü çizgi hakemi var yani onlara çizgi hakemi mi deniyor tabii çizgi ben hakemi ben de çok e, seyrederim tenis maçlarını çizgi hakemi deniyor çizgi hakeminin çizgi çizgide durması gerekmiyor mu Hayır. E çizginin şeyinde duruyor hizasında duruyor zaten hı hmm. Teşekkür ederim. Her şeye bir cevabım var bu konuda. Her şeye verecek bir cevabım var. Yani. Wimbledon'ın tadını kaçırdılar ya. Bir Wimbledon'ımız vardı. Evet, Wimbledon'ın tadı kaçtı ama İngiltere'nin Bristol'ü, Avrupa'nın 2015 Yeşil Başkenti seçilmişti biliyorsunuz. Evet. Bir tatik 2015 demiyorlar onlar. 2015'in tadını doyasıya çıkaran şehirlerden bir tanesi Bristol. Neden böyle yapmışlardı? Neden? Bristolü. Çünkü hep ağaç dikilmişti. Ağaç dikmekle sadece olmuyor. Olmuyor. Çim Ol. de yapmışlardı. Çim de yapmışlardı. Halısa ve yokuşları da yeşil ışıklarla donatmışlardı. Aynen abi ama biraz daha ilerlettiler. Nasıl ki bizde biliyorsunuz şey gaz ne derler yağ ne yağdı? Atık ya. Atık yağ ile çalışan otbüsler vardı hatırlar mısınız? Evet, evet. hatırlıyoruz. Trafikler hep kızartma kokuyordu. Doğalgazla evet. çalışanları diyorsun değil mi? Aynen abi doğalgaz. Doğalgazla da... Mı deniyordu onlar. Tabii canım yeşil Yok. olanlar doğalgazlı çalışıyordu. Ben dedim yeşil olanlar değil ya bu işte hmm. şeylerden yapılan. Bilmem ne sentetik değil de bir şey. Ha dönüşümlü ya Dönüşümlü yağ. atık yağları böyle tamam. Orta, ortalık Bi... patates kızartması kokuyordu. Tamam güzel gibi cinsine olan. Ha dizel Ay, gibi neydi gibi. onun adı ya onun bir ne? havalı adı vardı. Euro düzel değil. <gülüyor> <Oktavar>. e, motorun <gülüyor> değil. <gülüyor> motorun değil. Köylüm güzel. E... Yok adı e, değil. Güzel değil. Ya bir şey vardı onun adı güzel bir adı vardı ya. Ha geldi telefonlar. Dur geldi Oktay telefon geldi. Hmm, tamam. Oktay telefon geldi. Tamam ben kapatayım o zaman rahat konuşsun. Evet. Günaydın efendim. İyi, iyi gün hocam, biyo dizel. Biyo dizel. Biyo Biz kimle görüştük <gülüyor> bu arada? Önemli değil hocam. İyi günler. Ay, Çok teşekkür olun, ya. İyi günler. Çok sağ olun. İsmini vermek istemeyen, gerçek bir gerçek kamu mi? hizmeti yapan dinleyicimiz. İşte. İsmini vermeyi gereksiz gören dinleyicimiz. Vallahi. Siz dedi de yerinize devam edin. Uzatmayın mevzuyu dedi. Biyodizel buyurun. Ne diyeceksiniz? Evet, Biyodizel. Peki şimdi bir daha telefon bekliyorum beyefendiden. Bakalım buna ne cevap verecekler? Ee, bu belediye otobüsleri Ama kabahatler vardı Kabahatler kanunuyla mı çalışıyormuş evet, Kabahatler kanunuyla çalışan otobüsler e, Girdi e, nereye girdi Otobüs Bir... dediğin fahir otobüs mü otbus, otbus, Bildiğimiz otobüs gocira tipi otobüslerle tamam. Hizmete girdiler Bunlar e, insan dışkısıyla çalışıyor Belediye otobüsleri Ne oluyor arkadaşlar biraz arka taraf Şey yapar mı diyorlar Yani işte Arka taraf biraz çöksün sadece çökmekle kalmasın sıyırıp çöksün de oradan şey deliğe doğru tuttursun. Hayır canım falan. şey değil ya bindikten sonra değildir herhalde. Gider kasasından alıyor canım, şey alır, canım ok Doğru. Kutu bilet ya. gibi. Mesela evet. nasıl basıyorsun kartını otobüse binerken? Doğru. Onu da atıyorsun bir hazneye. Sen de tilük tilük diye öteceğini, buradan nasıl öteceğini <gülüyor> az çok hepimiz biliyoruz. Vallahi pat pat Kanalizasyondan alınan gaz e, saflaştırılıp yakıta dönüştürülmek suretiyle otobüste kullanılıyor ve Bristol şehrimiz adeta bir neye dönüyor? <gülüyor> Can şenliğine dönüyor. Yeşil helaya dönüyor. <gülüyor> Vallahi hakikaten. Yani ben şey riskini düşünüyorum. Nasıl İyi. biyodizellerde şey vardı. Bir e, koku. Bir koku vardı. Bunda da aynı kokunun olacağını affedersiniz Biristol'ü yeşil başkent yaptık ama e, şey gibi de kokuyor. Ne gibi kokuyor? E, leş gibi diyelim. Leş gibi kokuyor. Kapatalım ama bu gazını mı kullanıyormuş kanalizasyon? Gazını ayrı kullanıyormuş, posasını ayrı bırakıyormuş o. Ok. Posa'yı almıyor değil mi? Posoyu Bilmiyorum otobüs değilim bir şeyin ben. Sen söylediğini diyorum. söylüyorum ya. Ka kanalizasyondan gaz alıyor. Kanalizasyondan gaz alıyor diyor da yani sen öyle düşün. Araya kaçar yani oradan. Ya vallahi yani sadece gazı alırken diye onun şeyi çok iyi çalışmıyormuş. Bu kadar güzel şehir Bristol'de. Vallahi Bristol'e bildik rağmen lazım. Bristol çok güzel bir şehir ismi var yani kendisinde. O ismi taşıdığı için güzel bir şehir. Güzel olmuş. Hayır, olsun hayırlı uğurlu olsun Bristol'ümüz güzeldir Google Google de son lafı Google, Google olsun Google. Herkes Google'dan bir şey araştırsa sevgili dinleyiciler O sırada biz de bir şarkı dinleyelim Sonra reklamlar falan fıstık Reklamların ardından şarkı Google. mı olur Başka bir şey mi Google, Google. Bilmiyoruz ama Her şeyden önce Radio Today Valdek, Make My Day Modern Sabahlar Modern Sabahlar bu şarkı çok güzel. Bunu ilerleyen dakikalarda bir baştan sona dinlemek lazım. Şık yıllar sonra şarkı yapmış. Valla son derecede disco diskomantın. Ben yapmış. hemen bunu bir Google'dan arayayım. <gülüyor> Google'da Google duyduğun Oktay <gülüyor> valla. Çok sabahladım ya. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettiniz değil mi Google'da neler oluyor neler bitiyor diye. What happens in Google stays in Google. Zdum. Kudüm bile gelmedi bahaymış. Yani ne yazıdım diye bıraktınız ya. Hafif ya. Belim ağrıyor ya, çok şey Ondan yapamadım. şey yapamıyorsun artık, Bir VIP'de yapamıyorsun. Acaba bu senin belin davuldan mı oldu ya? Üzül olabilir ya. Son günlerde astın ya. Çok ablanıyorum bir de. Hayır, omuzlar ha, astım şey, bir de şey... davuluyla ha. çıktım. Doğru. Trumpet falan almış, şey almış, zil bir elinde tutuyor falan. Nasıl çok hoş bir orkestra diye bir şey yaptım. Böyle ayağımla davul çalıyorum, ağzımda müzik, gitar. Kafamda zurna. O çok saçma oldu kafamdaki zurna. Zor çalıyorsundur onun. Amerika'da bir internet sitesi dünya genelinde Google üzerinde fiyatı en çok aranan konuları listelemiş. Hmm. Bu ne kadar bu kaç para diye. Ee, anlaşılamadım. Yani millet, Sen bunu dedin de. Millet neyi kaç para diye aradılar. Neyi, en çok kaç, evet, neyi kaç para acaba diye ne aramda ülkelere ha, fiyatı göre. Soruluyor, evet. ha, fiyatı soruluyor. Fiyatı en çok aranan işte şeyler liste liste maddeler. Ee, ondan sonra Türkiye'den başlayalım isterseniz. Araba mı sorulmuş? Değil. Dur araba değildir. Ev Ev mi sorulmuş? Değil yok. Yok biz gayri meşgule de düşkünüzdür değil. Aa şey beyaz çay. Hmm, beyaz yok, çay değil. değil mi? O son dönemde bir beyaz çay şey oldu. Evet o girememiştir. Daha isteğe. böyle geniş zamanda düşünün. Saray yaptırsak ne kadar yaptırılsın? Oktay Bey cinselli minselli bir şeyler değil, mi? Değil cinselli minselli değil. Allah Allah. Sağlığa zararlı, zararlı olan bir şey. Alkol mü? Evet ama özel bir alkol. Özel bir alkol dediği yani bir, bir, şey, bir, evet. bir çeşit yani Üzüldüğün kadarıyla Fiskisi var fotkası var falan böyle bir, bir Şarap mı? Bir ama En çok fiyatı aranan ürün e, bir aymış Türkiye'de Acaba bu ne kadar şu ne kadar diye O araştırılmış ne? ülkemizde Restoranda mı menüye bakıyorlar Allah Allah Bunun, ne? Ne? bunun maliyetin ne olabilir bunun ne kadar alıyor olabilirler ki abi Hmm. Ondan sonra bakayım başka ne var? Ee, Kuzey Amerika'da e, ki araba sonuçları daha sıkıcı bulunurken en çok fiyatı merak edilen konular patent alma, pasaport ve sigara. Patenti kaç para alabilirim acaba? Adamlar da demek ki icat var ya bizimkiler paso içerken. Adamlar yep. icat. Yapıyorlar. Onlar da pasu sigara içiyorlar anladığım kadarıyla. Ama sorun da şey yapıyorlar patent oluyor. Çünkü patent sigara. Olur. İçerken böyle patent mucit adam habire pas içiyor. Pas içiyor. Hemen in oradan Güney Amerika'ya. Güney Amerika'dan araştırıyoruz. <gülüyor> kıta kıta söylüyorsun Oktay. <gülüyor> kıta kıta söylüyorum. Tamam kıta yani kıta buraya dolanıyorum. Yapaya yalnız git evet. <gülüyor> ee, Güney Amerika. Ülkelerden Tango düşün. mu? Tango Değil. salsa cha-cha. Hayat kadınları, alkol ve petrol. Petrol mü soruyorlar? Güney Amerika'da bunlar araştırılmış. Alkol. Paso içiyorlar. Orada da paso içiyorlar Ege. Bak alkol soruyorlar. Paso içiyor ama sonrasında da... Şey sonrasında. Var. Bak yukarıda millet patent alıyor. Aşağıda millet içip içip neler düşünüyor? Patent, patent alıyor. Otomobil. Almanya'da otomobil. Otmobil mi? Otmil. Evet o ot, ot ot. diye geç. Özel bir marka otomobil. Alman otomobili. Ya. Alman malı sonra... istiyorlar yani. İskandinav ülkelerinde... Mobilya mı Oktay? <gülüyor> Başka bir şey gelmiyor ya. İskandinavlarda ya mobilyadır veya el kremi. İskandinav ülkelerinde eğitim araştırılmış Oo, Eğitim Çok minnoşlar Özel eğitim okul Dil eğitimi falan filan evet, Özel okul Kurs Efendime söyleyeyim Ahşap boyama kursu kaçı olur Anladığım kadarıyla İskandinavya coşacak Evet Önümüzdeki 5 yıl içinde Evet aynen abi. Tam rakam veriyorum 5 yıl 10 sene sürer ya Araştırdı, buldu, buldu, buldu, okudu 3, 10 falan filan 5-10, 10-10 sürat. Sevgilinizle onu not aldıysanız çizin, çizin lütfen yapın. silin ya da çizin üzerine 10 yapın. Fransa ve İtalya'da da en çok yat sahibi olmak acaba Oo, kaç, bana kaça patlar diye araştırdım. Çok baya patlar öyle söyle Oktar. Hiç aramalarına gerek yok, sağlam patlar ya. Senin kafandan ilk bir şey var mı yat sahibi olmak diyeceğim. Yat sahibinin yat sahiplerini düşünüyorum ya şimdi yat var. Yat sahibi, yut sahibi. Hani bunun ilk sahibi. Ee, Teşekkürler. Ankara'da geldi. yat sahibi olmak farklı. An Ankaralı yatçılar diye çok üzüntü. durumda olmak farklı. Farklı. Ya şimdi yat diyorlar böyle 8 metrelik, 8,5 metrelik, efendim 3,5 metrelik teknelere de yat diyenler var. Efendime söyleyeyim 30-40 metrelik teknelere de yat dediğimiz yelkenliden bahsediyoruz. Ama motor bunu... yat da var bu işin. Yani geniş bir skala veya yelkenliden. galiba adam. Evet. Motor bursa kaç para? <gülüyor> kaç olur? İki metre daha arttıralım Dallandırdın budaklandırdın Fahir cevap vereceğine bir sürü soru açtın ortaya Yani ucuzu da var şey de var ama yüzen bir şey pahalıdır yani normal şeylerine göre Bakayım Çok da pahalı olmayabilir kimilerine göre Doğru evet pahalı Çok ortadan şey konuşuyormuşum gibi gelebilir kimilerine Yo, kimilerine de gelmeyebilir Mesajı alan Uf. almıştır Fahir Anlayan anadı diyorsun yani Oktay Türkiye'de de en çok dediğim gibi bira ama onun dışında da yiyecek içecek ürünleri e, tek tek araştırılmış. Ne? Peynir mi? Peynir olabilir. Peynir. Bak ya ee, sezon geliyor. manda yoğurdu olabilir. Manda yoğurdu çok önemli hmm, bir o şey. Araştırılmış. Ülkece biz manda yoğurdu natretiz yani bazıları işte keçi yoğurdu, bazıları inek yoğurdu falan seviyor ama kaymağı. Manda kayma. Manda Neyse mandaların bir şeyine ürünlerine bir şey var. İnsanımız mandaya Türk acı diyebilir miyiz? Evet türküsü bile var yani inekle ilgili bir türkü yok ama mandayla ilgili e... Halbuki manda bir himaye kabul edilemez bana yani, göre evet. Yani bilmiyorum siz ama ben kabul edemiyorum. Yani aynı türküde e, inek, yok inek galiba var ya. Yavrusu'na inek katmış gördüm ya ha, Doğru orada o da O inek değil de sinek aslında <gülüyor> <gülüyor> Bazıları onu inek katmış diye aldılar yok, yok mu ya. ya Kuzulu var değil mi çok var ne? Kuzulu var canım Kuzu. Kuzu. Ama kuzular da orada şey kuzu, kuzu. light motif diye geçiyor yani böyle hani dekor. Olur mu ya Tarkan'ın şarkısının ismi Kuzu Kuzu. Ya kuzu, Doğru, kuzu. Kadar güzel. E, e, tamam. kuzu Kuzu gelmek gene orada light motif. Nasıl light ya ismini ne vermiş şarkıya? Manda Yuva yapmış da o şey mi esas olan mı? Manda? E tabi Manda Yuva yapmış Söğüt dalına. Yani, Direkt olayın kahramanı yani. Yani vay be mandaya bak falan diyecekler ama inekli yok bak. niye acaba inek çok diyemiyor acaba Türk'ü şey i̇şte bizde inek maalesef hak ettiği saygıyı göremiyor. Hindistan'da falan görüyor da ülkemizde maalesef inek hak ettiği saygıyı göremiyor. Öküz. Öküz. Öküzlü var mı? Öküzlü şarkılar bakalım. Öküz gibi gözlerin. Öküz gibi sözlerin var aslında. Şu anda var. <gülüyor> bir tane bir tane buldum var Bildiğim anladığım kadarıyla light motif de değil. tabi Bulamazsanız da yapım değil zaten. Gözlerin öküz gibi sözlerin. Bak bundan çok güzel bir ben 2015 yazına damgasını vuracak şarkıyı hazırlamayaakla meşgulüm kusura bakmayın çocuklar. O zaman çok teşekkür ediyorum tüm hayvanlara tüm hayvancılara ve rock and ile devam ediyoruz modern sabahlar. <gülüyor> Dinleyeceğiz <gülüyor> demiştik. Dinleyeceğiz demiştik buyursunlar dinliyoruz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Odan sabah Radyo Türleseniz modern sabahları son dakikaları sevgili sana severler esprilerle şakalarla devam ediyoruz maceralarımıza günün gazetelerinden haberler espriler şakalar buyursunlar efendim ne oluyor ne bitiyor hep birlikte öğreneceğiz şimdi Öğreneceğiz. caiz Psycho Killer Kes ce Papa papa papa papa papa pena Italia A Ligi takımlarından e L La Lazio Lazio Markot, e, markotu mu? Maskotu, Olimpiya isimli bir kartal biliyorsunuz. Aha. Evet. Ee, takımın denizlinin horozu, Lazion'un da kartalı. Gerçi bizde de var aynı şekilde. Beşiktaş'ın Beşiktaş da Beşiktaş kartal kartalı sembolü kartalı. olduğunu bir kez daha hatırlatalım. Ee, takımın e Beşiktaş lider gene acayip heyecanlıymıştık. Siz hiç o heyecan yaşıyor musunuz? Baya yaşıyoruz ege ya. Senin az önce söylemenle ben de şimdiden bir heyecan başladı. Evet ben de bir hadi ya diyecektim. bitime haftalar kala gerçekten şampiyon kim olacak bunun e ilerleyen haftalarda göreceğiz. Zorlu Trabzonspor depresyonu. <gülüyor> <gülüyor> Bu özen diye bir futbol programına katıldı. Ondan sonra bütün şeyi ayarları bozuldu adamın yani. Küçücük haberdi ya onu aklımda tutabilsem çok güzel olacaktı. Bana biri şey dedi yalnız futbol programımızı izleyen ne? E, misafirlerimizden bir tanesi. Aranızda en çok anlayan Ege galiba dedi. <gülüyor> Baya doğru yani. Baya tabii Ege çalışıp gitti o programa. Biz faili biraz evet. yoğun bir dönemimize geldi. Hastaydık falan. Ama ferdi. yani şu var ki yani böyle ekran ışığı yok tam baktığın zaman. <gülüyor> Lazio'nun e, Verona'ya karşı oynadığı maçtan önce havada bir karganın tacizine uğramış. E, Sembol kartal, kartal olduğu için kartal uçurmuşlar. Evet. Yanlış olmuştur o ya. Bir tane karga gelmiş evet. fik fik yapmış kartala. Sembol mu la bu diye öyle mi bir şey yapmış? Tek e, başına değildir. Onun arkasında 300 karga daha vardır ya. Bil, bilen biridir zaten öyle diyorlar. <gülüyor> İçeriden biridir o kesin. Pençelerinde Lazio bayrağını taşıyan e, <gülüyor> ve bir gösteri gerçekleştiren Olimpia isimli kartalın kanatlarına binmiş karga. Tepeden Binme ne demek ya evet, kolmuş, Canlı kartal mı Konmuş işte kartal mı Hindinin bindiğine inanıyorsun da Bir dakika Fahir bir şey sordu Çok önemli Gündemi belirleyecek bir şey. Canlı kartal mı dedin sen Ya hayır Sembol kartal Olimpia canlı, canlı tabii canım Canlı kartal değil mi Evet Ama hayır, eğitimli Yani hayır Şeydir Maket bir şey uçuruyorlardır Tamam onun Sırtına da bin Kanadına bin Kafasına bin İstediğini yap ama canlı kartalın kanadına binmek ne demek? Ne bileyim maket kartalın ismi olur mu ya olimpiya diye? Ne bileyim olur ya Uktay yani. Olur ya? E olur ya. Olur ya isim takarlar olimpiya olsun demişler. Hmm, ondan sonra Roma'da bulunan olimpiyat sığlüğünde meydana gelen olay ee, görüntülendi. Teşekkür <gülüyor> ederim. Ve maç sonucunu merak ediyorsunuz. Evet yani. Lazio 2, e, rakip takım 0. Kevo Verona 1-1. 1 mi? Gitmiş, Ama evet. toplamda bir 2 gol Karga var. Karga etkisi. Karga etkisi. Vallahi hakikaten karganın da müsibbet bir hayvan olduğunu söylerler. İşte oradan kendi başlarını yakıyorlar. Kaçar puanı paylaşmış oldular yani? Birer puan mı? Mu? Birer <gülüyor> puan paylaşılmıyor. Birer puan alıyorlar. Dostluk kazanmış oluyor. Yani Doğru birer faiz. puan paylaşılmıyor. Toplamda 2 puan paylaşılıyor 1-1 bir bir şeklinde. Yani lütfen bunun şeyini e, kafalarda soru işareti oluşturacak şekilde... Yanlış bir ifade oluyor, Yanlış doğru. bir ifade. Efendim? Tam paylaşma olsa birer buçuk alacak. Birer abi. buçuk. Ben bir alayım, ben bir buçuk alayım diye. Doğru. Evet. Şimdi... Sen, sen bir puan şimdi alın, sonra sıcak sıcak yarım ilave yapayım demiş hakem. Hayır demişler. Hayır. Hayır. Hepsini beraber alalım demişler. Ee, günde iki şişe maden suyu vücudun mineral ihtiyacına ne yapıyor? Vücuduna mineral girsin. E Valla vücudunuza biraz mineral girsin diyenler maden suyu tüketsinler. Özellikle yaz sezonu gelmesiyle beraber ne yapıyorlar? Maden, maden suçları coştun. Coşuyorlar. içiniz diyorlar. içininiz diyorlar. Ama... Aman dikkat diyorlar. Hastalıklarını... Üçüncü şişeyi içtiğin anda ha. öyle bir şey yok mu? Yok canım. Mide hastalıklarına iyi geliyor. Şeker ve gutun tedavisine yardımcı oluyor. Gut biliyorsunuz. Gut diye bir hastalık Çağımızın var. vebası. Çağımızın vebası gut. Ancak bu faydalar için maden suyunun maalesef yanlış tüketiliyor diyor uzmanlar. Lütfen bunu bardakta içmeyin, gazı kaçıyor. Bunu direkt şişeden oral yolla tüketiniz diyorlar. Ne uzmanı? Gaz ile mineralin alakası yok ki. Ne Aa, bence yani O ona... gazların için bir saniye. Okta geliyorum. Tamam. Ne uzmanı dedin? Ee, şişe uzmanları bunları söylüyorlar. Maden suyu uzmanları ayrıca bunu e, destekliyorlar. Sen ne demek istedin yani gazlarla beraber mineral uçmuyor mu diyorsun? Evet. Gazı sonradan koymuyorlar mı ya maden suyuna? Olur mu canım o gazla beraber bütün minerali gidiyor ya. Bütün minerali o gazlarla beraber uçuyor. Say bana birkaç mineral say. Minerallerimiz. Say ee... bana bir iki, iki tane mineral say Ege. Kurban olurum sana. Çok fena bozarım ama. Saya mineral yana, sayarım bozarım. Magnezyum. Magnezyum. Mineral midir? Bakayım. Bling. Doğru. Ondan sonra ee, demir. Demir mineral midir? Mineral İki demiştin İki Abi Ben iki dedim sen bir tane daha söyle Benim osmoret. et Magnezyum <gülüyor> Sodanın içinde olması şart mı Fahir? Valla bence sodanın içinde olsa iyi olur ya Öyle olmazsa elmas diyebilirim Elmas Aa! Maalesef Ege'ciğim maalesef Hay ya üçüncüde şey yaptım Üçüncüde hiç kimse Yine bak dostluk kazandı Bunu diyorlar direkt şişeden için sakın bardağı dökmeyin Efendim ben bir maden suyu istiyorum diyorsanız Lütfen bunu ısrarla lak, şişeden lak, lak, içiniz, şişeden, içiniz. şişeden içiniz. Ondan sonra istediğiniz kadar upslayın, upsladığınız kadar ödeyin. Maden suları da artık çok değişti. <gülüyor> yani biri farklı, biri farklı, çok tatları da farklı, şeyleri de farklı. Bir maden suyu var. Hangi maden suyu için konuşuyoruz? Ha, onu uzmanlar. söylemişler mi? Bakayım yani bir marka hangi, vermişler mi? Marka veremiyoruz. Markayı onlar vermişler ama biz, biz bir vermiş. veremiyoruz Oktay Bey. O zaman isterseniz toparlayalım. İyi programı. Ha, ortalığı da toparlayalım. Gidelim, var mı kavga espriğimiz var mı? Hiçbir espri Yok, Yok isprimiz, bugün bütün yaptık. Yarın sabah yeniden görüşeceğiz. Hoşça kalın. gün <Gülüyor> olacak.